Muhterem Kardeşlerim, Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin en güzel isimleri, El Esmaül husna derslerimize devam ediyoruz. Bugün itibariyle Allah Azze ve Celle'nin eşşafi ismini inceleyeceğiz inşaAllah.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 sa elini oraya koyar yani ağrıyan yerine yeri koyar sonra da şöyle dua ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahumma nasi se ve ve şifa şifa Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sa elini ağrıyan yere koyar ve bu dua ile dua ederdi Allahumme Rabbennas ey insanların Rabbi olan Allah'ım. Ezhibil ba'se ondan zararı, ziyanı gider. Veshfi ve ente'ş şafi. Ona şifa ver. Sen şafisin, şifa verensin. La şifa illa şifaa'uk. Ya Rabbi senin şifandan başka şifa yoktur. Yani senden başka kimse şifa veremez.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 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orayı sağ eliyle mesh ederdi, dokunur. Sonra da biraz önceki Allahumma Rabbennasi adhibil be'se ve şfihi ve ente şafi la şifa'a illa şifa'uk şifa'an la yugadiru sakamen duasını okurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ve buna benzer duaların okunması ve ezberlenmesi gereken dualardan,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 Ben diyor hasızlandım, işte keytu hastalandım. Bunun üzerine Enes dedi ki anhu, ben diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dua ile, ile seni diyor rukiye yapmamı ister misin? O da dedi ki evet. Ve bunun üzerine Enes Allahu anhu şöyle dedi. Allahümme rabbin nasi muzhibil bes, işfi ente shafi la shafi illa ent, şifaen La yuqadırı sakman diye dua etti diyor. Biraz önceki gibi, Allahum a Rabbi Allah'ım ey insanların Rabbi olan Allahım, Mudhhibil Bes, zarabı defeden sensin, işfi ante şifa ver. Çünkü şifa veren sensin, şafi olan sensin, la şafi illa ant. Senden başka şafi olan yoktur, şifa la yuqadırı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 min kulli şeyin Allah'ın adıyla seni okurum tedavi ederim min kulli şeyin yu'dhike. seni sana eza veren sana rahatsızlık veren her şeyden ne yaparım Allah için seni okurum min şerri kulli nefsin ev ayn hasidin ve her türlü şerden yani şerli nefisten ve her türlü ayından yani nazardan göz değmesinden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 o hastalıktan kurtulur ama yeter ki onun ne yapsın devasını yani ilacını ya da tedavisini bulabilsin ya da ona isabet etsin. Yine Sahih Bukhari'den gelen rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anhudan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Ma enzelallahu min da'in inna illa anzel lehu şifaa." Allah diyor eğer bir hastalık indirmişse muhakkak onun şifasını da indirmiştir.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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin "Li kulli dava, her hastalığın bir şifası vardır." sözü her hasta için nedir? Aslında bir umut aşıdır. <gülüyor> ve insanları o hastalığının içinde bulunduğu hastalığı tedavisini araştırmaya bir teşviktir kardeşlerim. Yani yeryüzünde Allah'ın izniyle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 Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru, merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle, bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahu amin, subhaneke, Allahümme ve hamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve atubilik ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.